ben diyor Adem'den ta ki Adem'den beri anam ve babam beni dünyaya getirene kadar nikahdan doğdum. Adem Aleyhisselam'dan beri benim soyum nikahla gelmiştir. Hiçbir cahiliye, zinası, evlilik dışı ilişkisi bulaşmamıştır diyor. Allah. Subhanallah.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 ve emri onun işine onun emrine isyan ederiz diyor. Allah azze ve celle bu kadını ve kocasını nerede andı? Lehîb ederek, yererek Lehîb suresinde. Tebbet yedâ ebî lehbe ve teb. Ebû Leheb'in iki eli kurusun. Kahre olsun. Nihayetinde kurudu da. Yine de devam eden ayet-i kerimede ve mra'atuhu hammaletun ve karısı da odun taşıyıcısıdır. Fi jiriha hablun min masd hurma lifinden olan bir ip ile birlikte hurma lifiyle birlikte odun taşıyıcısıdır. Yani onun yakıtına odun taşıyıcıdır. Neden? İşte Resulullah Aleyhissalatu vesselam'la uğraştıkları için Ali Aleyhissalatu vesselama kara çaldığı için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 Yük, yükünün yanına eşyaların yanına getirdiği zaman çocuğu emzirmek istiyor göğsüne yaklaştırıyor böyle göğsü hareketleniyor çocuk emmeye başlarca yani aleyhissalatü vesselam iyice doyuyor ondan sonra peşinden kendi çocuğunu emziriyor o da iyice kanıyor süte <gülüyor> içtiği şey iyice kan kanıyor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 ya ben İsrail, İni Rasul Allah ileyim, Musadıkla nma beni yedey, ve bıbşrım, ve bıbşrım bir Rasulüne gediğin, bundan İsmi Ahmet, Ey İsrailoğulları, ben önümdeki tevratı doğrulayıcı olarak Allah'ın Rasulüyüm. Ve size benden sonra gelecek Ahmet adında bir kimseyi müjdeliyorum. İsa İsrail'in müjdesinin diyor.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 ve bir, ben bir ara, onların arasındayken iki adam geldi, e, elbisesi beyaz olan, üzerinde beyaz bir elbise olan ve kardan dolu bir altın tasla birlikte, böyle kardan dolu veya hatta buzla e, dolu olan altın tasla beraber geldiler ve beni yanımın üzerine yatırdılar, karnımı yardılar.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 Uvel ki ümmetini, ümmetiyle birlikte yani ümmetinin tamamıyla taslan yine ağır gelecek diyor. Subhanallah. Yani <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselam'ın kalbi yarılıyor, zemzemle temizleniyor soğuk bir suyla. Bunu yapanlar Allah Azze ve Celle'nin emri ile başta Cibril Aleyhisselam meleklerdi ve onun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 Nebi Ali Sıratu vesselam'ın Nebi Ali vesselam'ın daha önceki eski yaraları babasının olmayışı hatıra geliyor. Ve böyle şefkat ve merhamet duygular duyguları kalpte hareketlenmeye başlıyor kardeşlerim. Bu durumda bu durumda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 şefkatle yaklaşıyor ve bu çocukta bir şeyler görüyorum. Onun onun yaptığı şeylerden dolayı Ali Sıratu'nun yaptığı şeylerden dolayı çok mutlu oluyor, çok seviniyor. yalnız çok geçmiyor. Ali Sıratu 8 yaşındayken yani 2 senede Abdul Muttalib'in e, koruması altında kaldıktan sonra Abdul vefat ediyor. Evet.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 Onu acil acil götürdü. Beldesine götürdü. Yahudilerin Yahudilerin şerri malum. İki tane peygamberi öldürmüşlerdi. Kim? Heh? Zekerya aleyhisselam. aleyhisselam ile Beyim. Kim? Yahya aleyhisselam. Zekerya aleyhisselam ile Yahya aleyhisselam. Kıskançlıklarından dolayı hasetlerinden menfaatlerinden dolayı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 Onun için önce terbiye oradan geçiyor, önce koyunlardan, önce hayvanlardan geçiyor o terbiye. Onların başına çoban olarak vazifeye geçiyor. Mekkelilerin Mekkelerin hayvanlarını gidiyor tabiri caizdir. Dağlarda, böyle ıssız yerlerde vesaire. Buhari'nin sahinde rivayet edilen bir hadiste Ebu Hureyre'den diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve Hiçbir nebi yoktur ki koyunlara çobanlık etmesin. Ben de diyor Mekke ehlinin hayvanlarına koyunlarına o dağlarda çobanlık ettim diyor. Allahu akbar. Allah Azze ve Celle nebisini o dönemde o şekilde hazırlıyor. Çobanlık yaparken kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam'ın düşünme fırsatı buluyor.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 ona tam bir şekilde ihsanda bulunuyor. Allah Azze ve Celle ona tam bir şekilde lütufta bulunuyor. Buna Duha suresinin ayetleri delillik ediyor. Ve Duha vel leyli secağı, mâ ve Laili ida seca. Ma ve daqa Rabbuke wa qala. Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Seni bırakmadı da. Ve lel a'fretu hayrun laka min el Ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Ve lesafe yu'tika rabbuka terda. Rab sana verecek, sen de hoşnut olup razı olacaksın. E lem yecidike yetimen Seni yetim bulup diyor. Fe'a barındırmadı mı? Ve levecedeke bannan fehada.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 Tahti <gülüyor> ise hatırla. Gata de kardeşlerim bu ayetin tefsirinde diyor ki, elen necidi ki va. Yani seni yetim bulup barındırmadı mı? Bu Rasulullah Vesselam'ın birisetten önceki e, konumuna diyor, işaret ediyor. Birisetten yani peygamberlikten önceki. Peygamberliği 40 yaşında biliyorsunuz.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 Say hadislerin haber verdiği üzere göğsünün yarılıp, kalbinin çıkartılıp ve içinin temizlenmesi, zemzem zem suyla yıkanması. Ali vesselam kardeşlerin yetimliği, babasızlığı ve annesizliği çok iyi biliyor. Çünkü o yaşamış geçirmiş. Onun için diyor ki, mübarek bir hadisinde, en kafeliyetim hak eder diyor. Ben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 Allah azze ve cen bizim günahlarımızı bağışlasın. Öğrendiklerimiz de amel etmeyi nasip eylesin. Ve bize firdevs cennetlerini nasip etsin. Allahu Muhammed subhaneke ve